Hazreti kerim olmak diyor kerametten üstündür diyor. Kerim olmak kerametten üstündür buyuruyor. Çünkü cenab Hak en kerim, ekrem hüküm indallah Allah etkâküm buyuruyor. Takva sahibi onun üstünde. Yani bizim Cenab-ı kerim olmamızı istiyor. Tabi en çok Müslümanların sıkıntısını gidermek, bir de Müslümanlar hakkında dedikoduya ağzımızın kapalı olması. Cenab-ı Hak meylülükü buyuruyor. Yazıklar olsun diyor o her şeyi diyor, dedikode eden, alay eden, kaşkos izah et, yapan yazıklar olsun buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak ayet kerimede, hep bunlar talimat. Onlar ki müminin suresinde boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Yine Furkan suresinde okullar ki yalan yere şahitlik etmezler. Her şeyde doğrudur eğrilmezler, bükülmezler, yamulmazlar boz sözlerle karşılaştığında vakar ile oradan geçip giderler. Demek ki Cenab-ı Hak bir mümin şahsiyeti bir karakter istiyor. Bir ciddiyet istiyor. Vakar istiyor. Çünkü cennete girecek. Kalbi selime sahip olacak. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Cenab-ı Hak bizden tefekkür istiyor. Efela te buyur. Efela ta buyuruyor. Ülül elbâb buyuruyor. Düşünmez misiniz buyuruyor. Akıl erdirmez misiniz buyuruyor. Akıl sahipleri buyuruyor. Bak semaya diyor bir yanlışlık görüyor mu, Bir futur var mı diyor. İlahi nizamda bir bozukluk var mı? Bir trafik kazası var mı? Gün gece değişiyor mu? Saniye oynuyor mu? Güneşin enerjisi bitiyor mu? Hareketleri yavaşlıyor mu? Toprağa bak diyor Cenab-ı Bir toprak terbini bak çıkanları düşün. Cenab-ı bir toprak terbinden abesede. Ne kadar çeşitleri cennet Hak sayıyor. Kimin için bunlar veriliyor? İnsana veriliyor. İnsan yaratılmamış olsaydı onlara da yaratılmayacaktı. Yine casir, yerde gibi ve gökte ne varsa amade kıldık buyuruyor. Emrinize verdik buyuruyor. Da bunun da karşısında kıyamet suresinde insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Müminin söyleni biz insan abes olarak yaratmadık, insan huzurumuza gelip hesap vermeyeceğimizi zannediyor buyuruyor. Duhan Suresi'nde biz oyun eğlence olarak da yaratmadık buyuruyor, yer ve gök ve onların aradığındakileri buyuruyor. asıl insanın her saniyesi, her anı ağır bir imtihanın içinde. Ve Cenab-ı Hak ibadetlerimizin kolaylaşması, imanımızın artması onun için bir tefekkür halinde olmamızı arz ediyor. Kendimiz de tefekkür halinde olmamızı istiyor, biz onu bir nutfeden yarattık diyor, yok kadar bir şeyden Rabbine hasım oldu buyuruyor. Ölme yaratanı tekrar yaratacaktır. İlk yaratmak mı zordur, yaratılanı tekrar yaratmak mı zordur? Belli asıl yaratılan mahlukatı tefekkür etmemizi istiyor. Kendimizi tefekkür etmemizi istiyor. Kainatta ne varsa, bir atomdan galaksilere kadar, bir hücre encesin varlıklara kadar kulun daima her gördüğü şeyde, gözünün çektiği her fotoğrafta bir tefekkür içinde, tefekkürle derinleşmesini arzu ediyor. Çünkü cennete layık hale gelecek. Nasıl kaba, hantal bir insan, mümtaz bir mevkiye sokulmaz? Cennette öyle. Cenab-ı Hak illa men bir kalbin selim buyur. Ancak bir kalbi selim, Cenab-ı Hak cennetini davet ediyor. Çarşıdaki bir balıkçı tezgahlarına baktığımız zaman, kaç çeşit balık var, büyüktü, küçüktü. Hepsinin lezzeti ayrı. En küçüğüne, en büyüğüne kadar. Bir sebze halinin içinden geçtiğimiz zaman, çeçeçe meyveler sebze Yani bir çiçek ikram edene bir buket veren teşekkür ediyoruz. Bunların veren hakiki sahibi kim? Kimin için verdi? Cenabı Hak bunun tefekkür içinde olmamızı istiyor. Yani uyanık bir kalp istiyor. Sahibimizi, kainatın sahibi, bütün mahlukatın sahibini Cenabı Hak kullarının taramasını istiyor. Bizi bir çölde, kupkuru bir yerde yaratmadı, mümbit bir sanat harikası bir kainatta yarattı. Hiç düşünüyor musunuz? Oksijen yüzde 21'den yüzde 40'a çıksa ne olur, yüzde 10'a düşse ne olur? Hiç değişiyor mu ilahi nizam? Diğer bir husus, acımak merhamet. Cenab-ı en çok Kur'an'ın Rahman ve Rahim esmasını zikrediyor. Yeryüzündeki de merhamet deyin ki gökyüzündekiler size de merhamet etsin buyuruluyor. Bellası kulda bir merhamet Cenabı Hak istiyor. incelik istiyor, zerafet istiyor. Kimin imkanlı yaratıyor, kimin imkansız yaratıyor. Kimi hasta oluyor, kimi sağlam oluyor. Kimi alil illetle, kimi olmuyor. Demin burada merhamet nedir, hizmet nedir? Allah'ın sana verdiğini, vermediklerini seni ikram etmendir. Onu sana zimmetliyor Cenab-ı Hak. Onun ihtiyacını senin telafi etmendir. İrşada muhtaçsa onun irşadını telafi etmektir. İrşad bekleyene irşad etmendir. İmkanı zayıflarına imkanı şeyim. Onu teselli edebilmendir. Hatta İsra suresinde Efendimizin yanına imkansızlar gelirdi. Efendimiz bir şey vereyim utancından başını öbür tarafa çevirirdi. Adi Kerim başını çevirme diyor. Ona hiç yoksa tatlı güzel bir söz söyle buyuruyor. Belası din Nezaket istiyor, zarafet istiyor, incelik istiyor, hassasiyet istiyor, gönül insanı istiyor. Aleyhi ve Efendimiz sık sık sorardı, bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir cenale teşkilinde bulundunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Hep bunlar içtimai ibadetler olmuş oluyor. Bunlar ne yapıyor? Bunun faydası kime? Kendimizi, ruhumuzu inceltmek, duygularımızın derinleşmesi. Ve emri bil marufta bulabilmek. Allah'ın verdiği iman nimetini yaşayarak halimizde tebliğ edebilmek. Anne baba hakları mühim. Anne babalarımız vasıtasıyla dünyaya geldik. Onlar için haklı ve haksız olarak düşünülemez. Ancak şer yola sevk ederlerse o hariç. Fakat diğer şeylerine, huylarına vesaire şubuk katlanmamız lazım. Aile yuvamız çok mühim. Cenab-ı Hak bize bir huzurlu bir aile olmamızı istiyor. رَبَّنَا هِبْلَنَا Namin اَزْوَالْكِنَا بُيْرُ ve كُرْتَ اَعْيُنُ Gözümüzün nuru olacak bir aileler kurmamızı istiyor. Ve bir güzel bir gözümüzün nuru olacak bir nesil yetişmesini istiyor. Demek ki evlatlarımızı o şekilde bir güzel, huzurlu bir aile kuracak şekilde yetiştirmemiz lazım. Ki onlar da o şekilde bir nesiller yetişecek. Ve bu nesil dine, imana, vatanın millete faydalı olacak. İşte vatan mühim. İşte bu son Irak hadisesi de onu gösteriyor. Yani din vatanda yaşanıyor. Namus vatanda korunuyor. Bir milletin izzeti, şerefe bayrak vatanda dalgalanıyor. Ezan hür olarak vatanında okunuyor. Evlatlarımızı dindar, vatanperver, bütünleyici olarak yetiştirmemiz de zaruri. Efendimizin Mekke Mükemmel Dinimüleveri Hicretinde bir sebebi var vatan elde etme. Çünkü o vatanda din yaşanacak, namus korunacak, mal mülk korunacak, şeref hasiyet korunacak. Cenab-ı Hak okuna ayetlerin muhtevasından, sohbetlerin muhtevasından hisseler almamıza, cümlemize ihsan eylesin. Cümlemiz inşallah son nefesimizin en güzel bir anı olmasına, ihsan ve lutf eylesin inşallah. Rabbimiz cümlemizden razı olarak inşallah intikal etmemize ihsan eylesin. Son nefese bir garanti yok. Onun Cenab-ı Hak, Hakk'a tukatihi ve ma illa entümün ve müslümin buyuruluyor. Yani bütün gücümüz kadar bir takva sahibi olabilmek ve müslüman olarak can verebilmenin yani İslam'ı hayatın bir safhasında unutmama, aile hayatında, ticari hayatta, evlat yetiştirmede Dinimize, imanlı vatanımıza, milletime hizmette unutmamak ve bir bütün olarak inşallah tek bir yürek olarak gayret etme. İnsan ve canneli müttekine iman bir takva toplumu meydana getirebilme. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize bu yolda inşallah yardımcısı olsun. Allah cümleden razı olsun. Lillahi Teala Fatiha.